لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, ve seni doğru bir yola iletir. Ve ya nusrakallahu nusran Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder. Huvallazii enzele's sakinete fi kulubil mu'minina li yizdaduu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 لِيُدَخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا Allah mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur. Ve yu'azzibel billahi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 اِنَّا <gülüyor> Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا Ey insanlar! Ey insanlar!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 الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كثف إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتاه أجر عظيم أي محمد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 sa, لك Muxallifun, مِنَ al-ığrab, şıvalatna, amaluna ve ahluna, fاستaqfir lana. Yaqulun, bı alsinetim, ma, قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ in اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir.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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi ve siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz. Ve men lem yu'min billahi ve rasulih fe inna lil sa'ira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 Göklerin ve yerin hükümdarı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Seyakulu'l muhallafun izen talaketum ila maganim li ta'huzuhu hazaruna nittabi'ukum yuridun en yubdilu kelamallah قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا Savaştan geri kalmış olanlar siz ganimetleri almaya giderken bırakın bize arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sendeki.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 وَاِنْ تُطِيْعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْكَ مَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız.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 Fazlasakine <imle> them ve atabem fethan qarib ve magavam kafirteyi aldona ve Allah aziz ey Muhammed andolsun ki Allah Hudeybiye'de de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman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 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين واهديكم صراطا مستقيما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 Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. Humul Ladin kafaro ve caddukum an el Masjid el Haram ve al Hadey maqofan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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليات فأنزل الله سكينته على رسله فأنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.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 Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekken'in fetinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti. O <gülüyor> who allahı bil huda ve ve şehida. Peygamber'ini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammedun Resulullahi ve allezine al eşiddâ'u ala'l-kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rükkâ'a terâhum rükkâ'a Kan sünjedeyi betegon fâzla min Allahı ve rızwânı, sima hım fi vücudhı hım min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 Firizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.